Hazreti Mevlana eğitim vadisinde henüz 30 küsür yaşlarındayken zahiri bilginin zirvesine yaklaşır. Alacağı mesafe neredeyse kalmamış gibidir. Tam o sıralarda karşısına sır dolu esrarengiz bir derviş çıkar. Şemsi Tebrizi. Elini öpüp kaybolur. Daha sonra tekrar gelir ve öyle bir sual sorar ki, kitapların satırları cevaptan habersizdir. Sorulan şey, sualden ziyade, Hazreti Mevlana'nın bilgi katrelerinin ardındaki deryayı alevlendirecek bir aşk mıdır Baştan, bu ne biçim sual diyen Hazreti Mevlana, o aşk kıvılcımıyla tutuşup yanmaya başlayınca Bilgi katrelerinin ardındaki deryanın yolunu kesen engeller kül olur Bir bakıma Şems'in adeta izah şeklinde sorduğu sual Hz. Mevlana'yı sırf aklın aydınlattığı zahir ilmin hududuna getirip dayar O hudutta kalarak suale cevap vermek mümkün değildir Şems hal silahı ile onu bu noktadan ileriye iter. İlerisi uçsuz bucaksız bir ledün alemidir. Böylece Şems, muhatabını onda mevcut olduğu halde habersiz bulunduğu manevi bir iklimin ufkuna doğru şimşek süratiyle bir keşif seyahatine çıkarmış olur. Bu ani gelişmenin tesiriyle Hazreti Mevlana, sanki daha evvel ezberlemiş bulunduğu zahiri ilmin mütalalarından birini dile getiriyormuşçasına kolaylıkla cevap verir. O esnada acaba nasıl bir tecelli yaşandı ki Hz. Mevlana bir zerrenin içinde uçsuz bucaksız bir derya oldu? Acaba bu sır dolu de? Şems Mevlana'ya ne verdi? Her şeyden önce Şems, Celaleddin-i Rumi'ye kendi özünü, iç dünyasında sahip olduğu manevi istidatlarını ve hakikatlerini fark ettirerek derunundaki nefsaniyet zincirlerini kopardı. Çünkü Mevlana uçmaya hazır bir kartaldı. Şems onun ayağındaki bu bağları çözdü ona gönül penceresinden öteleri gösterdi. Bundan sonra Hazreti Mevlana ışık etrafındaki pervaneler gibi şemsteki tecellinin cazibesine kapılarak yanmaya başladı. Nasıl ki Müslümanların iman güneşi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın İslam'ı kabulüyle kuvvet bulmuşsa, Şemsi Tebrizi Hazretlerinin de manevi memuriyeti Hazreti Mevlana ile kemale erdi. O ana kadar kimsenin cihan şeyhi olduğunu bilmediği Hazreti Şems de, Hazreti Mevlana'nın muhabbet ışığı ile aydınlandığı dillere destan oldu. Bu iki büyük mürşidin birbirlerine olan muhabbet ve ihtiramları ise, gerçek bir müritle mürşidi arasındaki hali ne güzel yansıtmaktadır. Hazreti Şems'in Hazreti Mevlana'ya verdiği en sırlı hediye ise mahrumiyet, hasret ve muhabbet yangınından başka bir şey değildi. Bu hediyeyi Mevlana'ya kazandırdıktan sonra Şems vazifesinin bittiğine kanaat getirdi ve ona ilahi tecellilerle dolu ebediyet ufuklarında yanması için bambaşka bir kanat taktı. Böylece onu vuslatın zorlu merhalesinden büyük bir firkate düşürerek hasretin bereketli ikliminde ebediyet seyyağı eyledi. Böylece Celaleddin Rumi Şems'le buluştuktan sonra ortaya asıl Mevlana çıktı. O Şems'le görüşmesinden evvel bir alimdi. Sonra alim bir âşık ve bağrı yanık bir arif oldu. Dedi ki, aşk gibi bir muallim yoktur. Böylesi muallim gibi bir aşka nail olduktan sonra, Hazreti Mevlana'nın kalbi, hikmet ve maneviyat incileriyle dolup taştı. Sırlar hazinesine dönüştü. Maneviyat cömerdi Hazreti Mevlana'da, derhal onları kelamın altın gibi mutena ve rakik ifadelerinde muhtaçlarına bol bol ikram ve tevzi etmeye başladı. İkram ettikçe o hazine daha da çoğaldı. Çoğaldıkça ikramını artırdı. Artık kuru bilginin dar kalıplarından kurtulmuş, sonsuzluk ilmi olan marifetullah deryasının sahilinde hiç sönmeden yanan bir ateşi aşk ile tutuşmuş ve böylece ışık etrafında dönerek kanatlarını yakan pervaneler gibi kendini ilahi sevdaya rametmiştir. Artık gönlüne ötelerin Vuslat bahçesinden bir pencere açılmış ve orada ilahi kudret, azamet tecellileri, kudret akışları ve ibret nakışları ayan olmuştur. Artık sonsuzluktaki sır ve hikmet aleminden ilahi şebnemlere ve ebedi feizlere mazhardır. Bu arada kat ettiği bütün ilim ve irfan safhalarını hamdım, piştim, yandım şeklinde özetleyerek her şeyi bildiğini zanneden bir kütüphane güvesi olmaktan çıkmış, bütün bildiklerinin nokta kadar bile olmadığı sonsuz bir aşk kitabının nurunda kanatlarını yakan bir pervane olmuştur. O yanık pervanenin artık herkese tembihi de yanmaktır. Der ki, yan ki bozulmaktan kurtul. Hiçbir ayna tekrar demir olmadı. Hiçbir ekmek, Dönüp de yeniden buğday olmadı. Hiçbir üzüm tekrar koruk haline dönmedi. Piş ve olgunlaş, yani iyice yan ki bozulmaktan kurtul. Çünkü bir bakıma Hazreti Mevlana sahip olduğu ilmi de, kalbi de, aklı da ancak bu şekilde nefsaniyet uçurumundan kurtarmıştır. Zira yanarak olgunlaşmak, bozulma ihtimalini iyice azaltır. Yanmayan her şey hamdır. Hiç güneş görmemiş karpuz gibi, tatsız, renksiz ve vitaminsizdir. Akıl da öyledir, gönül de. Bilgi de öyledir, marifet de. Demir bile yanmadan hamdır ve hiçbir şekle girmez. Bu bakımdan Mevlana Hazretleri zahiri kitap okuma devrine hamdım. Kainat kitabının esrarını okuma devrine piştim. İlahi esrarın yakıcılığından kavrulma devresine de yandım ifadelerini kullanarak geçirdiği manevi merhaleleri ifadelendirmiştir. Çünkü o Kainat kitabında satırlarda olmayan ve kelama sığmayan aşk sırlarını okuyup yandıkça dile geldi ve dedi ki Her şey bana yanmayı öğretti Aşk uğrunda pervane ateşe atıldı Alevler içinde kanat çırpıyor Yanıp yakılıyordu da hal lisanı ile sen de böyle ol diyordu Yağ konmuş, fitili tutuşturulmuş kandil, kırık boynu ile hem yanıyor, hem de yavaş yavaş, yumuşak yumuşak, sen de böyle ol, diyordu. Mum hem yanıyor, hem de ağlıyordu. Kendini ateşe ıstıraba vermişti. Fakat göz yaşlarını dökerken, etrafa ışık saçıyordu. Bana da, benim gibi ol, sen de nefsinden sıyrılarak böyle yan, böyle eri demekteydi. Yine o mum, bu dünyada kazanç elde etmek, yararlanmak için altınlar, gümüşler saçsan, bunlar sana ne fayda sağlar? Manevi kar elde etmek istiyorsan, benim gibi hakta yanmaya Aşkta erimeye bak diyordu. Derya eteğini incilerle doldurmuş, Baş köşeye çekilmiş, kurulmuş, İçindeki incileri belli etmemek için, Kendisini acı göstermeye kalkışıyor, Ve bana gösterişten kaçın, Cevherini içinde gizleyerek sen de benim gibi ol demek istiyordu. Bahçede bulunan gül, yanağını kirlerden arındırmış, gömleğini yırtmış ve goncasını açmış tebessüm ediyor. Dikenlerin verdiği acılara, kederlere sabrediyor. Adeta, ey insanoğlu, sen de benim gibi ol. Dikenle beraber bulunduğum için neden gama düşeyim? Neden kendimi kedere salayım? Ben ki gülmeyi o kötü huylu dikenin beraberliğine katlandığım için elde ettim. Onun vesilesiyle aleme güzellikler ve hoş kokular takdim etme imkanına kavuştum. Dikenle hoş geçinmek bana daha neler neler kazandırdı diyordu. Büyük hak dostu Esat Erbili Hazretleri de bu minvalde aynı olgunluğu şöyle ifadelendirir. Aşk gülistanının yolundaki dikenden korkulmaz. Ben her dikenin üstünden yüzlerce gonca toplarım. Dervişlik, Dervişlik bostanında, bostanında ıstıraptan, ıstıraptan zevk alırım. Yastığımı dikenden, Yastığımı yaparsam, dikenden yaparsam, rüyamda, gülü, rüyamda görürüm. gülü görürüm. Sözlerine devamla Hazreti Mevlana, kulağına fısıldanan ilahi sırları şöyle terennüm eder. Hazreti Adem tam kırk yıl tövbe ile yalvarıp yakardı. Günahının bağışlanması için yas tutup ağladı. Evde çocuklarına, siz de benim gibi olun diyordu. Sus, sabret, şu dağdaki kayaya bak da ibret al. O bile hiçbir şey söylemiyor, öylece susmakta. Fakat sessiz ve için için ağlamakta. Adeta o da, ey insanoğlu, Sus sus sus benim, gibi, benim ağla gibi ağla demek istemekte. Adeta taşlardan öylesi var ki içinden ırmaklar kaynar. Öylesi de var ki yarılır da ondan su fışkırır. El Bakara 74 ayetinden sırlar fısıldamakta. O halde ey basiret sahibi akıllı kişi, kainattaki aşk dersini güzelce oku da sen de yan, eri, bağrını yırt, gafletin için yaz tutup ağla. Ya da dağlardaki kayalar gibi sessizliğe gömülerek gözyaşlarını içine akıt. Bu kainatın sayısız varlığının sayısız lisanından, Hazreti Mevlana daha nice sözler işitti. İşittikçe şems-i marifetle yandı. Arif pervane gibi yandıkça kendini sevda alevlerinin içine attı. Ömür boyu yanarak çırpındı. Bir çekiç sesi bile onun kalbini yaktı, kületti. Allah diyerek çırpınmaya başladı. Şems'in tutuşturduğu marifet güneşiyle kendisi nasıl kavrulup yandıysa, aynı şekilde başkalarının da yanması için çırpındı. Bir gönül bulabilmek için çırpındı. Hz. Mevlana meşrebinde olan Feridüddin Attar Hazretleri de, tıpkı onun gibi kendisini anlayacak ve sırrını taşıyabilecek bir dost bulamamanın sıkıntısı içinde yaşamıştı şu sözleriyle adeta hem kendisinin, hem de Hazreti Mevlana'nın haline tercüman olmaktadır. Ben bir kuş idim ki, sırlar aleminden uçup geldim. Ta ki aşağıdan yukarı bir av alıp götüreyim. Yani, sırrımdan anlayan bir dost bulayım. Lakin, o sırlara mahrem olacak kimseyi bulamadım. Çaresiz geldiğim kapıdan çıktım ve gittim. Onların gelişleri de, gidişleri de hep çırpınış oldu. Bilhassa Hazreti Mevlana, ney misali nice sırları ve hikmetleri anlata anlata, yanık yanık çırpındı. Ezel beraberliğini, ebed vuslatına dönüştürebilmek için her nefes çırpındı, çırpındı, çırpındı. O çırpınışlar karşısında gözleri kamaşıp onun ardına düşenlerden biri olan Muhammed İkbal, onda gördüğü çırpınışların sırrını güve ile pervaneyi konuşturarak şöyle ifade etti. Bir gece kütüphanemde bir güvenin pervaneye yani ışık etrafında dönen kelebeğe şöyle dediğini duydum. i̇bn Sina'nın kitapları içine yerleştim. Farabi'nin eserlerini gördüm. Onların bitmek bilmeyen satırları ve o satırlardaki bütün harflerin arasında yattım. Fakat bu hayatın felsefesini bir türlü anlayamadım. Bir güneşim yok ki, günlerimi aydınlatsın. Yarı yanmış pervanenin şu güzel ve ince cevabını hiçbir kitapta bulamazsın. Dedi ki, çırpınıştır hayatı daha canlı yapan, yanış ve çırpınıştır hayatı kanatlandıran. Bu çırpınışın en güzel örneğini ömrü boyunca şahsında sergileyen Hazreti Mevlana bu hakikatten uzak yaşayan ilim sahipleri hakkında şöyle dedi: Mahvolan ömür. Çok alim vardır ki irfandan nasibi yoktur. İlim hafızı olmuştur da Allah'ın habibi olamamıştır. Olamayınca da onlar insanın ebedi saadeti için lüzumlu olan marifetullah ilmini elde etmenin ehemmiyetini bile idrak edememişler ve sonsuz irfan hazineleri karşısında zavallı bir müflis olarak kalmışlardır. Bunların hazin akıbeti Hazreti Mevlana'nın ifadelerinde çok manidar sergilenir. Bir nahib alimi Dil bilgisi alimi gemiye binmişti. Sefer esnasında ilmine mağrur bir şekilde gemiciyle sohbete koyuldu. Gemiciye zaman zaman muhtelif sualler sordu ve muhatabından bilmem cevabını alınca da ona karşı ilmiyle iftihar etmek üzere yazık cehaletin sebebiyle ömrünün yarısını heba ve ziyan etmişsin. Diyerek onunla istihza etti. Temiz kalpli gemicinin bu küçük düşürücü davranışa gönlü kırıldıysa da, Olgunluk gösterip naivciye cevap vermedi. Sustu. Derken şiddetli bir fırtına çıktı ve gemiyi müthiş bir girdabın içine sürükledi. Herkesi büyük bir telaşın kapladığı o hengamede gemici, Nahivci'ye döndü ve ''Ey Üstad, yüzme bilir misin?'' diye sordu. Nahivci solmuş sararmış bir vaziyette, titrek bir sesle kekeleyerek ''Hayır bilmem'' dedi. Bunun üzerine gemici mahzun bir eda ile şu mukabelede bulundu. Nahiv bilmediğim için benim yarı ömrüm mahvolmuştu. Öyleyse şimdi senin bütün ömrün mahvoldu. Zira gemimizin bu girdaptan kurtulma imkanı yoktur. Ey Nahivci! Bu deryada Nahiv'den ziyade, yüzme ilminin daha faydalı ve zaruri olduğunu bilmiyor muydun? Burada Nahiv ilmi, sadece dünyevi ve zahiri ilimlerdir. Asıl faydalı ilimse, İhtiyaca cevap veren ilimdir. Beşerin en büyük ihtiyacı da bedenle birlikte ruhun da ebedi saadetini temin etmektir. Bu da Allah rızasını kazanmaya bağlıdır. Allah'ın rızası ise kamil imanla birlikte salih amellerle elde edilebilir. Yani bu fani vücut gemisi ölüm girdabında çırpınırken, daha açık tabirle dünyaya büyük veda anı olan ecel yaklaşınca, asıl ihtiyaca cevap vermeyen, yaşanmayan, irfana dönüşmeyen, ruhsuz, kuru ve sırf nefsi palazlandıran, ten planına alkış tutan bilgiler fayda vermeyecektir. O fayda vermeyen bilgiler, Vebalden ve azaptan başka nedir? Gerçekten de insanı ibliste olduğu gibi gurur ve kibre sevkeden, sonunda da helak girdabında boğan bir ilim, zahiren güzel ve faydalı şeylerden ibaret olsa bile, hakikatte vebalden başka nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ne güzel dua buyurmuş. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. İlmin asıl faydası nerede belli olur? Hiç şüphesiz ki kıyamet gününde, ve o günün başlangıç anı olan son nefeste belli olur. Ubeydullah Ahrar Hazretleri anlatıyor. Bir aziz zat dünyadan ayrıldıktan sonra Şah-ı Nakşibend Hazretlerini rüyasında görmüş. Ona kurtuluş için ne yapalım diye sormuş. Hacı Hazretleri de şu cevabı vermiş son, son nefeste, nefeste neyle meşgul olmak gerekiyorsa, onunla meşgul olun. Yani son nefeste nasıl ki tamamen halimizi ve kulluğumuzu düşünüp, bütünüyle hakka ram olmamız lazımsa, hayatınız boyunca da devamlı o şekilde uyanık olunuz. İşte gönlü böyle uyanık tutan bilgiler faydalıdır. Diğerleri, sadece kıylü kal, Onları Hazreti Mevlana şu şekilde vasıflandırır: İblis hüneri, hünerli ve bilgili kişi iyidir ama İblisten ibret al da ona pek değer verme. Zira İbliste de bilgi vardı. Ama o Adem'in topraktan yaratılışını dış yüzünü gördü de onun hakikatini göremedi. Aslında denizi damlada, güneşi ise zerrede görmek mümkün. Fakat yazık ki gafiller, mehtaptan daha parlak olan güneş gibi bir mum önünde bile ışık göremiyorlar. Bu göremezlik içerisinde nice ilim, akıl ve anlayış vardır ki, hakikat yolcusuna eşkıya kesilir, yolunu vurur. Onun için cennetliklerin ekserisi, filozofların şerlerinden korunabilmiş, saf ve ehli kalp kimselerdir. Ey gafil, gururdan, kendini beğenmekten kurtul ve lüzumsuz şeyleri üstünden at ki her an sana ilahi rahmetler yağsın sırf zahir alimi olanlar sahalarına göre geometri, astronomi, hekimlik ve felsefenin inceliklerini bilirler. Bilirler ama bunlar hep göz açıp kapayıncaya kadar gelip geçen şu fani dünyaya ait bilgilerdir. Gerçek ilmin ancak kabuklarıdır. Bunlar insana 7. kat göğün üstüne yani miraca çıkacak yolu göstermezler. Çare, gönülle bilmek. Allah yolunu ve o yolun varılacak menzillerinin bilgisini, nefislerine mahkum gafiller bilmezler. Allah yolunun bilgilerini ancak gönül ehli olan arifler akıllarıyla değil, gönülleriyle bilirler. Çünkü ilmin bir gerçeği vardır. O da hikmette derinleşmektir. Muammayı çözmektir. Her şeyde mevcut Cenab-ı Hakk'ın hikmet tecellilerine kalbin âgâh olabilmesidir. Mesela tıp bilgisi, Allah'ın vücuda yerleştirdiği muazzam kaidelerle ilgilenir. Ancak sadece kaidelerde tıkanmayıp daha ötelere ulaşmanın gayreti içinde olmalı ve vücuttaki kaidelerde meknuz ilahi sanatı görebilmelidir. Çünkü ilim, Çünkü ilim seyretmek, seyretmek, değil, seyretmek değil, sırları, sırları çözmektir. çözmektir. Bunun yolu da heva ve hevesi kül etmek. Kur'an-ı Kerim'in manasını ancak heva ve hevesini ateşe verip kül etmiş, yani nefsini ve benliğini yok etmiş, böylece Kur'an'ın önünde eriyip kurban olmuş ve ruhu Kur'an kesilmiş kimseler anlar. Bu anlayışla eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bildiklerini bir kişi bilmiş olsaydı, ne niyaz etmeye, yal varmaya gönlünde bir güç bulabilirdi. Ne bedeninde ibadete bir kuvvet kalırdı. İşte bu anlayışla Hazreti Mevlana şems-i marifetle yandı. Bu anlayışla hayat buldu ve 1200'lü yıllardan bugüne 8 asırdır hala devam eden bir dirliğe nail oldu. Bu anlayışla yazdığı mesnevisi, başka ülkelerde bile en çok okunan eserler arasında yer aldı. Geçtiğimiz seneler içinde onun 700. yılı UNESCO tarafından Mevlana yılı ilan edildi. Global, merhametini ve gözyaşını kaybetmiş, vicdanını karartmış iklimlere, nefsani arzuların şiddetiyle her gün daha beter kirlenen bir dünyaya, Kurtuluş kapısını gösteren bir güneş oldu. Çünkü Hazreti Mevlana, şemsi marifetten yanmanın getirdiği bir anlayışla, hasret dünyasında vuslat için kavrulan bir neyin feryadı ile yaşadı. Bin bir feryad ile dedi ki, ''Benim deruni alemim acaba neden feryadu figan ediyor?'' Benim derdime, ıstırabıma kim muttali oluyor? Herkes beni kendi istidat ve temayülüne göre dinliyor. Kötü kişi beni kendi hisleriyle tehlif ediyor ve öyle anlıyor. Hak yolcusununsa benimle ruhaniyeti artarak hissiyatı coşuyor ve ney ona şifa oluyor. Burada neyden maksat hiç şüphesiz ki insan-ı kâmil. Feryad ise ezelden ebede hakiki sevgiliye buslat çırpınışı. Bu çırpınış hali her Allah dostunda farklı bir tecelli. Bütün hak dostları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamana yayılan varisleridir. Her biri farklı bir tecelliye masardır. Çünkü kainatta ikiz yoktur. Fakat her tecellide de kelamın yeri, sır ve hikmetlerin yeri müstesna ve baş tacı olmuştur. Şah-ı Nakşibend Hazretleri, ''Tarikatimiz sohbetledir.'' buyurarak, ilahi sırların gönüllere aktarılmasında sır dolu kelamın ehemmiyetine dikkat çekmiştir. Bu çerçevede Hazreti Mevlana da Evliyaullah'ın gönül sırlarına tercüman olmuş, onlardaki hikmetlerin kelamdaki temsilciliği ile vazifelendirilmiştir. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bildirildiği gibi Musa aleyhisselama bir ilim verilmiştir. O Hazreti Hızır'da yoktur. Hızır'a bir ilim verilmiştir. O da Hz. Musa aleyhisselam'da yoktur. Aynı şekilde Hazreti Geylani bir Hazreti Mevlana olamayacağı gibi, Hazreti Mevlana da bir Hazreti Geylani olamaz. Yine Şah-ı Nakşibent bir Ahmet-el Rifai olamayacağı gibi, Ahmet-el Rifai de bir Şah-ı Nakşibent olamaz. Çünkü aynı vahdet-i hak'kın etrafında pervane olan sayısız kesreti kudret tecellileri misali her iki tarafa verilenler ve kendilerinden istenilen hizmetler ayrı ayrıdır. Bütün renkleri bir tabloya yerleştirsek hepsi ayrı gibi görünür. Fakat vahdet pervanesi halinde çevrildiğinde Sadece tek bir renk ortaya çıkar, beyaz. İşte bu Sıbgatullah yani Allah'ın rengidir. İşte Evliyaullah'taki rengarenk sayısız tecelliler de aynı eksende böylesi tek bir renkten ibarettir. Yani onlarda vahdet etrafındaki ayrı ayrı tecellilerde hiçbir gayrılık yoktur. Zira hepsinde asıl gaye kulluk ve marifettir. Çünkü Rab'be giden yollar, mahlukatın nefesleri sayısınca çoktur. Diğer taraftan Cenab-ı Hak, sayısız hak dostlarının her birini, kıyamete kadar devam ettireceği yüce nurunun bir yönüne ayna yapmıştır. Değişik tecellilerle her aynada, kendi kudretini sergilemiştir. O bakımdan her Allah dostunun kendi içinde vazgeçilmez bir vazifesi vardır. Buna göre de nasıl ki zahiri bilgileri yorumlayıp onları tefsir ve izah için alimler gerekli ise manevi bilgileri de aynı şekilde gönüllere sunacak evliyaullah gereklidir. Ebu Hanife Hazretleri ne kadar zaruri ise Bahaettin Nakşibend Hazretleri de o kadar zaruridir. Hiç şüphesiz ki aşkın tezahürü de her aşık ve arifte ayrı ayrı tecelli eder. Bu değişik tecelliler dolayısıyla Hazreti Mevlana, içi kavurucu sevda ateşiyle dolu sema ve engin kelam okyanusunda kurtuluş gemisi olarak, Allah'cı Mansur, aşkın seveni sevilende kaybettiren enel hak ilminde cezbelere kapılarak, Bahaettin Nakşiment Hazretleri de yıllarca yaralı ve muzdarip hayvanata bakma, yıllarca yolların temizliğiyle meşgul olma ve herkesin iğrendiği hastaların şifa ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmek şeklinde ehli hizmet olarak, kendi yollarında hepsi de halikin nazarıyla mahlukata bakış tarzıyla Allah'a koşmuşlardır. Usuller ayrı, maksat ve istikamet hep aynıdır. Aşk ve muhabbetullahla dopdolu olmak. İlmi aşk ile irfana dönüştürüp ihsan kıvamına ulaşabilmek. Bu gayede her bir Allah dostunun gönül çırasını tutuşturan bir maneviyat kutbu mutlaka oldu. Hazreti Mevlana'nın da engin ve uçsuz bucaksız bir aşk ufkuna yönelmesi, bir gönül güneşi olan Şems'le başladı. O Şems'le tanıştıktan ve ondan ilham aldıktan sonra yangın bir aşk neyi halinde, hakikat goncasının bülbülü haline geldi. Son nefesine kadar da Ravza-i Sevda içinde Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin aşığı ve kurbanı olarak yaşadı. Dedi ki, Kur'an'a köle, Muhammed'e kurbanım. Bu can bu tende oldukça Kur'an'a kulum, köleyim. Muhammed Muhtar sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun toprağıyım. Bende zuhurat olarak ne varsa ondandır. Hal böyleyken, birisi çıkıp da benim sözlerimden bundan başka bir söz naklederse, o kişiden de bizarım, o sözden de. Bu yanık vurguyu bir de şiirin diliyle okuyalım. Tende durdukça bu can, bende-i Kur'an'ım ben. Ben Muhammed yolunun toprağıyım ey yaren. Bu sözün zıttına kim etse rivayet benden, bil ki bizarım o sözden, o şahıstan alenen. Bu sebeple Hazreti Mevlana'yı sadece derin bir mütefekkir ve coşkun bir şair olarak görmek, hele hikmetli ifadelerini kendi dünyasının dışında ambalajlara sarmak, onun hakikatinden çok uzak bir değerlendirme hatta ihanet olur. Onun bütün ifadeleri, derinliği, her şeyi Kur'ani ve Nebevi eksendedir. Onun kaleme aldığı Mesnevi ise de Kur'an-ı Kerim'in hakikat ve esrarından gönül ehline sunulan şebnemlerdir. 26 bin küsur beyitlik Mesnevi, Hz. Mevlana'nın gönül aleminin satırlarda şekillenmesi ve mısralara aksetmesidir. Mesnevi Hz. Mevlana'nın Şems'le başladığı ledünni seyahatinde ulaştığı ihtişamlı hakikatlerden her çeşit insanın idrak ve ihtiyaçlarına göre yazılmış bir lütuf namedir. Ayrıca Mesnevi, Hazreti Mevlana'nın gönül sıraplarından taşan bir feryat namedir. O, bu ah-u figanla derdini açacak bir gönül bulamamasından dolayı kaybettiği şemsi için daimi bir feryat halindedir. Kendisi Mesnevi'yi şöyle tarif eder. Mesnevi, hakikate ulaşmak, ilahi sırlara vakıf ve aşina olmak isteyenlere nurlu bir yoldur. Mevlana aşığı mütefekkir hocamız Nurettin Topçu, Mevlana ve Mesnevi bahsinde der ki, Biz, Mevlana Celaleddin'in, vecdinin feryatlarını dinledik. Daldığı huzur denizinin derinliklerini görmemize imkan yok. Denizin ta dibinden sıyrılıp, suyun yüzüne ne vurduysa, onu görüyoruz. Biz Hz. Mevlana'nın aşkını değil, sadece aşkının dile gelen feryatlarını elde ettik. Peltek dilimizle anlatmaya çalıştığımız bütün bundan ibaret. Huzur denizine yalnız o daldı. Bize vecdinin fırtınasından çıkan sesler kaldı. Heyhat! Onu Mevlana zannediyoruz. İşte böyle bir şahsiyetin eseri olan Mesnevi, iç içe girmiş yüzlerce hikaye. Hepsi muhakeme ve mukayese dolu. Maksat insanların onlardan daha kolayca ders alabilmeleri. Yani beşer idrakinin anlamakta zorluk çektiği gizli sır ve hikmetler kıssa yoluyla çok rahat kavranabilecek aşikar hakikatlere döndürülmekte. Buna işaretle Hazreti Mevlana buyurmakta ki: Maksat kıssadan hisse almaktır. Yoksa sana hikaye anlatmak değil. Ey kardeş, kıssa bir ölçeğe benzer. Mana da içindeki taneye. Akıllı kişi taneyi alır. Ölçek var mı yok mu ona bakmaz. Hikayenin zahirini dinle. Fakat taneyi samandan ayırmayı unutma. Haşa, benim anlattıklarım kupkuru bir hikaye değildir. Tefekkür eyle, bu benim ve senin bugünkü halimizdir. İşte Hazreti Mevlana'nın eşsiz sır, hikmet ve hakikatleri, mecaz dünyasının imkanlarıyla dile getirmesinin sebebi. Bu aynı zamanda Hazreti Ali'nin beyanına paralel bir idrak ve şuurun meyvesidir. Peygamber ilminin kapısı buyurur ki, Nükteli ve hikmetli söz ve davranışlarla ruhlarınızı dinlendirin. Zira bedenlerin yorulduğu ve zayıfladığı gibi ruhlar da yorulur. İnsanları düşündürücü hikmetli sözlerle ikaz edin ki, Kalpleri huzur bulsun. Ancak bunun için şems-i marifetle yanmak gerek. Tıpkı bir ney gibi. Tıpkı ne mümkün bunca ateşle şehidi aşkı gasletmek. Ceset ateş, kefen ateş, hem ab-ı hoş güvar ateş. Bu kadar ateşle aşk şehidini yıkamak mümkün mü? Ceset ateş, kefen ateş, Şehidi yıkayacak hoş tatlı su dahi ateş kesilmiş diyen, Erbilî Hazretleri gibi, Tıpkı Mevlana gibi, Tıpkı Nakşibendi Hazretleri gibi, Tıpkı Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali radıyallahu anhum gibi Cenab-ı Hak o bağrı yanık hak aşıklarının kervanına bizleri de dahil eylesin. Amin.